İzal Rozantel ile Haftanın Karikatürleri Günaydın İzal, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. <gülüyor> hoş geldiniz İzal Bey. Hoş bulduk. Ne var karikatürlerde? Kaos. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. E, aslında e, ben bu hafta şeyle başlamak istiyorum. E, Picasso'nun bu ünlü Gernika tablosu vardır Aa, ya. Evet. İspanya Savaşı'nı konu olan. İspanya, savaş değil aslında. Değil evet, evet. Tabii. Yani İspanya şey, İç Zolan Savaşı'nda dinlerim. Gernika değil. Evet. Ve kasaba vardı. Varmış. savaş durmuştu. yoktu o zaman evet. Evet. Ve Franco, Naz Nazilerin o yeni uçaklarını Gernika üzerinde test etmeleri için izin vermiş. Evet. Ee, İtalyanlarla birlikte bir güzel e, bombalanmış kasaba. Hı hı. Bu L Lüzumsuz bir kasabaymış zaten. 26 Nisan 1937'de oluyor. Hı. Ve bu e, olayda 1654 kişi e, vefat ölmüş ifade etmiş. Çok sayıda da insan yaralanmış. çocuk çocuk, kadın işte neyse. Picasso da o zaman şeyde yaşıyor. Paris'te yaşıyor. Üç yıldır şeyi İspanya'ya. Ee, çok etkilenmiş. Gazetelerden okumuş bunu. Çok etkilenmiş. Bir sergiye davet ediliyor ve sergiye e, bu resmi hazırlıyor. Bu büyük eseri ki e, tuval üzerinde üç buçuk metreye sekiz metre bir ölçüsü var. Sadece siyah ve beyaz renklerde. Yağlı boyayla e, yapmış. acaba bir iki renk koymuş fakat hoşuna gitmemiş. E, bunu ancak siyah beyaz gri tonlarda anlatabilirim evet. demiş savaşı. Bu tablo aslında dünyadaki kaoslu savaşları ve acı çeken insanları e, temsil eden bugüne kadar yapılmış e, en önemli en etkili e, resim. Zaten Birleşmiş Milletler'in de ana salonunda bu asılı bütün Öyle dünyada ]miş. şeyi evet. yapmak için evet. bir keresinde yalnız üzerine örtü örtülmüştü. Hatırlıyor musun onu? Bir vandalizm olduğunu hatırlıyorum. Yok ben. yok. Bu şey doğrudan doğruya yani onun önünde yapılan bir açıklamayı dünyaya Irak'a müdahale kararını açıklarken Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrika Amerikalı haa ...şeyi... ...savunma bakanı... ...onların korkunç silahları var... ...ölümcü silahları var... Evet. ...onun için oraya müdahale edeceğiz diye açıklama... ...gerekçe yaratırken... bunun de örtülmüş... Ört ...aslında örtülmesi örtülmüş. lazım gereksiz... Evet. Yani. Evet. ...bu zamanda hakikaten insanın aklına... ...bir takım kötü şeyler... ...getiriyor... ...nitekim karikatürcüler daha çok bundan besleniyorlar... ...biliyorsun yani bu tip... Evet, e, evet. ...eserlerden... ...ben hiç unutmuyorum be Colin Powell'dan o... Yani her bela de a, a, uşak diye hitap ettiği biriydi. Zenci olduğu ha, evet, halde evet, şey evet, evet, katıldığı evet, için. Evet, evet, uşak kölelerin seçtiği bir uşak yani kölelerden seçilmiş bir uşak demişti. Evet. Şimdi tabi bu bu tabloda tekrar tabloya dönecek olursak e, en canlanıcı karakterler bir buhalı bir at e, evet. tablonun içinde. Ee, ve e, Picasso'ya sormuşlar bu nedir ee, neysem isim geliyor ee, siz ne görüyorsanız odur demiş yani herhangi bir e, düşünce daha doğrusu e, neden onları öyle çizdiğini e, anlatmamış söylememiş siz ne düşünüyorsanız e, odur demiş herkesin düşündüğü kendine yani. e, tabii, tabii ki şimdi <gülüyor> dediğim gibi bu Pek çok kişiye e, ilham kaynağı oldu sanatçılara e, ve en çok da karikatürcülere. Fakat, fakat e, yanılmıyorsam Gernika'da yer alan figürlerin ağızlarından ilk kez konuşma balonları çıkıyor. Evet. evet. Evet bunu da gerçekleştiren sanatçımız o geçen yılda e, konuk etmiştik. E, Uykusuz dergisinde her şey olur köşesini sürdüren Cem Dinlenmiş. Her şey olur diyor demek ki bu Gernika'dan da konuşma balonları çıkabilir. Şimdi ben e, Picasso'nun bu Gernika'sını e, Cem Dinlenmiş'in yeni yorumuyla anlatmak istiyorum. Resmin hemen sol başında o ünlü iri gözlü boğa var. ...kucağındaki, e, maalesef ölü çocuğu ağlayan bir an annenin üzerinde duruyor. E, Cem Dinlenmiş'in boğazı şöyle diyor, ''Suriye'yi yeniden inşa sürecinde pastadan büyük pay alıyoruz.'' Tanıdık sözler bunlar. Evet. E, boğanın yanında silik suçluluk bir güvercin vardır. Ee, Cem dinlenmiş onu yok etti ee, Onun yerine e, aşağı doğru düşmekte olan bir füze kondurmayı uygun görmüş e, Şeyinde kendi yorumunda Resmin ortasında yine ...sırtına mızrak e, saplanmış... ...acı içinde bir at var... ...ağzını açmış böyle... ...feryat içinde e, bağırır... ...insanlığın e, kaba kuvvet karşısında... ...aslında pes etmesini... ...biraz e, simgeliyor... ...ben öyle algılıyorum... E, ...çok kişi de öyle e, belirtiyorlar zaten... ...ölmek üzere olan e, o atın üstünde de... ...göz şeklinde bir ampul vardır... ...fakat e, cam ampulü kaldırmış... ...yerine bir e, konuşma balonu... ...koymuş... Devlet sivillerin hayatını korumak korumak zorunda değil diyor. Bu evet. balon e, konuşan yani bu e, sözleri söyleyen kişiyi ben e, biraz Metin Fazıl'ına benzetiyorum. Ben, benziyor, ben, o ben... sözde onun zaten evet, öyle mi? Metin ha, tesadüf değil yani. Tesadüf değil evet rastgele konmamış yani. Anladım. Barolar Birliği Başkanı olan hukukçu ökemliyle <gülüyor> ön plan en yani başka bir kimliği yok zaten ön planda gelen o. Ve dünya tarihinin en hukuk dışı kavramlarından bir tanesi. Devlet bazı durumlarda sivillerin hayatını korumak zorunda değil dedi. Bu dünya tarihine geçecek bir hukuksuzluk. İşte tarihe Şuna geçiyoruz türen. zaten evet. ne güzel. E, atın kuyruğuna dikkat ederseniz atın kuyruğu orijinal. E, Picasso'nun resminde de öyle. Trump'ın saç şeklini andırıyor sanki. <gülüyor> yani belki... Bilemedim. Önce bir Bonapart'ın şapkası falan e, denebilir fakat Trump'ın saç şeklini kesinlikle andırıyor. Uh -huh. e, Cem dinlenmişti bu ayrıntıyı hiç atlamamış ve kuyruğunun altına da yeni bir surat e, oturtmuş. E, onu da konuşturmuş <gülüyor> zaten. Bazen çocuk gibi kavga etmelerine izin vermelisiniz. Sonra da gidip ayıracaksınız diyor bu surat. Hmm. Bu da tanıdık bir söz. Evet, Don mi? Donald Trump söylemişti evet. Evet şimdi resmin orijinaline bakarsak atın sağ üst tarafında e, korktuğuş sahneye maalesef ta tanıklık eden içeri girmekte olan korku dolu bir kadın figürü vardır. E, kadın elinde yanan bir gaz lambası taşır. E, bu figürü değiştirmiş biraz e, Cem. Cinsiyetini değiştirmiş. Cinsiyetini de değiştirmiş. E, gözlüklü ve bıyıklı bir figür koymuş oraya. Evet. Ve o figür ne diyor? O kişi içimiz yana yana evet diyoruz diyor. Kim o? Bilmiyorum çıkartabildin mi can? Ben canım? çıkarttım galiba. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Olabilir mi? Ama sözlerde benziyor. Kemal İntihar yoksa. Evet. Evet, e, Picasso'nun resminde bir başka kadın sağdan yalpalayarak merkeze doğru ilerler. Cem Kadın'ın üstüne e, siyah güneş gözlüklü ve komando bereli bir e, yüz daha çizmiş. Kim bilmiyorum o. E, o da şöyle bir şey söylüyor konuşma balonunda. Mektubun bu Trump'ı bağlar bağlar diyor. Evet... ...tablonun sağ üst kısmında... ...dehşet içinde kollarını kaldırmış bir adam vardır. Ee, o da yukarıdan ve aşağıdan... ...ateşlerle sarılmıştır. İşte bu adam... E, ...o çok enteresan, değişik olmuş. Cem'in karikatüründe bir CNN mikrofonu... E, ...tutuyor. CNN Türk. CNN. Evet, evet, CNN Türk mikrofonu tutuyor. Bir yandan da haykırıyor adam. Tıpkı Picasso'nun resminde olduğu gibi... Evet. ...ama başka türlü hay haykırıyor. Bağlan, bağlan, bağlan, bağlan, bağlan... ...abi vuruyorlar diyorum ya... Diye böyle bir e, bilmiyorum. Ben burada değildim. Haberleri izlemedim son yani bir hafta yani, Ben elektrikli bir şey kullanmamayı tercih ediyorum son zamanlarda. Bilmiyoruz. E, yorum yapamayacağız o zaman. Yapamayacağız diyorum. Sadece karikatür anlatıyoruz. Zaten. Evet. Ya zaten ya yorum yapmamalı. Evet. İki iki surat daha eklemişcem bu karikatürde. E, Karikatürün sağında üstte. ...ABD ile yıkılmaz bir bağımız var... E, ...diyor bir tanesi... ...bir diğeri alt köşede de... ...dünyaya diz çöktürdük diyor... ...karikatür bundan ibaret... Evet. E, ...fakat ben... E, ...Pikasso'ya atfedilen bir e, anekdotu... E, ...burada e, anlatmadan... ...geçmeyeceğim... E, ...bilirsiniz mutlaka... E, ...bu tabloyu sergilerken, Paris'te sergilenirken... ...bir Nazi... E, ...Gestapo e, subayı geliyor... E, ...ve diyor ki... E, ...bunu siz mi yaptınız diyor... Picasso ya, Picasso bakıyor. Hayır diyor siz yaptınız. Gerçekten diyor mu bunu? Öyle denmiş. Öyle bir, öyle öyle bir ee, atıf var. Son yani. diyoruz. So, gestapo'da miş utanıp miş böyle, böyle tekrardan gerisin. Ama girin. o zaman daha Paris işgal edilmemiş. Hı, ha, evet, öyle mi? Yok, tabi, yok. Tabi. Öyle o zaman olur. <gülüyor> o zaman oluyor. <gülüyor> tamam. O zaman olabiliyor. Peki ikinci karikatürümüz e, Hindistan'dan geliyor. Hindistanlı karikatürcü Nat Pareş. O dünyada hüküm süren Kaos ortamını biraz daha farklı Bir şekilde dile getirmiş ee, Dünyayı görüyoruz büyük bir küre ee, Ve e, Dünyanın çevresinde ...tabii metaforik bir e, karikatür bu... ...ellerinde bagetleriyle... ...kitleleri yöneten dört tane... ...orkestra şefi herhalde hmm. bunlar... ...ama hepsi çok ürkünç ya... ...ve evet, evet, tanıdık ürkünç, aynı zamanda... Ürkünç. ...zaten sırtlarında veya önlerinde şeyleri yazıyor... ...kim oldukları yazıyor... E, ...inequality... ...yani eşitsizlik... ...bir tanesi... ...ikincisi e, political freedom... ...yani siyasi, siyasi özgürlük. özgürlük... Evet. ...üçüncüsü... ...yolsuzluk... Evet. ...dördüncüsü ise iklim Değişik. değişikliği. En korkuncu evet. o galiba. Hepsi birbirinden en korkunç. korkunç evet. Ben eşitsizliği daha korkunç buluyorum çizim doğru, olarak. Doğru, doğru. Ee, ve dünya, dünyada da e, muazzam bir hareketlenme var. Yani o kürenin üzerinde bütün kıtalarda... ...oradan da ok çıkarmış zaten. protest wall Yani dünya e, çapında... E, Protestolar. Protestolar var. Ee, yani bu dört şef, dört e, orkestra şefi dünyanın üzerine çökmüşler. Yedi kıtadaki insan kitlesini harekete geçirmeyi başarmışlar. Ee, ve birbirlerine de e, şöyle bir övgüde bulunuyorlar. Bir yığın canlı rock konserimiz var. Diye. Rock konserimiz evet. var diye. Bol bol. Evet. evet. Oyun büyük yani. Hı -hı. College Times çizeri Nat Fares çizmiş. Ne anlatmaya çalışıyorsa yorum yapmayacağız dedik. Halic, evet. Halic demek değil mi? Halic. Haciz. Haciz. Öyle mi? Evet. Halic, bildiğim. Öyle mi? Evet. Halic Evet. El Cezire ile aynı. Ha. Halic demek o. Anladım. Hemen bakıyorum. Anladım. Size öğretmeyim öğretmek gibi olmasın. Ya, bu. ya. ya öğrenmenin ya. yaşı yok, zevk alıyoruz. <gülüyor> Kulübe hoş geldiniz İzel Bey. <gülüyor> hoş bulduk. İyi gidiyor. Evet. <gülüyor> Şimdi e, Şili'ye geçelim isterseniz. E, Şili'de tabii orada da bir kaos durumu var. Korkunç yani muazzam şeyler oluyor. Evet, biraz önce zaten onu biraz anlatmaya çalışıyorduk. Dehşet verici göz çıkarmalar... Yaralama. O kadar ben gitar çalan insanlar görüyorum sokaklarda falan. Yani hoş görüntüler gördüm. Göz çıkarmalar. Tanklar ve toplar ha, o tüfekler. öbür tarafta tabii. Evet. Evet. Öğrenciler herisine yani dayak yiyorlarmış ki mesela adını soruyorlarmış kız öğrenciye hatırlayamıyormuş filan. Başını aldığı darbelerden böyle durumlar. Bu e, olayların tabii çıkış nedeni e, hatırlıyorsunuz değil mi şey? Metro. metro, metro. Metroya yapılan zam. Ha. İşte Belçikalı Nikola Vado, o da çok yetkin bir karikatürcü. San Diego kentinin metro haritasını çizmiş. Evet. Ama çok hoş bir şekilde çizmiş. Ben, ya Hoşuma gitti bu karikatür hakikaten. Haritanın altında metro bilet fiyatlarının artışına itiraz eden birileri böyle. Graffiti tarzında. No alahos dütike. Yani no alahos dütike daha doğrusu şeyin. Bilet fiyatına hayır, bilet, evet. bilet zamına hayır. hayır diye yazmış. Ee, fakat esas ilginç olan metro hatları şematik bir şekilde böyle çizgi tam bir kapalı yumruk şeklini alıyor değil mi? Yani işte Tam birinci hat, dör, üçüncü hat, dördüncü <gülüyor> hat falan bir, bir araya gelince hepsinin de ayrı bir rengi var. Birinci hat çok enteresan. O orta parmağı ifade ediyor evet. yumruktaki. O, o, o kapanmamış. Evet, kapanmamış. Bunu da yorumlamayalım isterseniz. Yok, yorum yorum yok. Her tamam. şey için. No comment. Ee, Ürdün'e geçelim. Evet. Ya Ürdün'e değil aslında. Ee, Lü, Lübnan'a. Ben niye karıştırdım? Ha tabii. Biraz önceki karikatür Natpare şimdi. Hacicin değil. Bir de yanlış yazılmış galiba <gülüyor> Hacaj olması gerekiyor. Niye? Hı? Bozmak gibi olmasın sizin teorilerinizde ama. Hayır bu başka bir şey. Halik'ten bahsetmiyorum. Şimdi hacic hacili, bu başka. Evet. Ema, i̇mad Hacic Ö, bu. Önce Ema'd Hacaj bu. Bakın işte. Evet. Ema'd hacaj. ...Emat Hacij evet. diye geçiyor. Öyle mi? Hacaj mı? Hacaj. Yani Filistinli, Ürdünlü... ...karikatöristin e, Evet, Filistin mi? asıllı... ...Ürdünlü. Hacajmış efendim, kusura bakmayın. E, fakat onu nasıl aldığı nedir biliyor musun? Hacij. Abu Majub. Abu Mahcup. Ebu Mahcup. Ebu Mahcup. Hmm. Evet. Mahcup amca. Mahcup olabilir. Ebu amca demek galiba. E hayır, Ebu oğlu. Oğlu, ha Mahcup oğlu. Evet. Mahcup, mahcup oğullarından mahcup doğru. Yan. doğru. Mahcup yan. Mahcup yan gibi, evet. Nereye geldik ya? Yani? <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu Ürdünlü, Filistin asıllı Ürdünlü karikatürist amaç Haceç, Hacaç nasıl diyor Hacaç. Hacaç. Evet, Hacer, Hacer. Hacer. Hacer. Hacer. evet e, komşudaki ayaklanmalara bir gönderme yapmış. O da tıpkı Cem Dinlenmiş gibi klasik bir eseri alıp yeniden yorumlamış. De meşhur. Tablosuz evet, Delacro'nun o Fransız ihtilali resmi. Tabloda barikatların üzerine çıkmış olan o Fransız dirilişçileri vardır. Ee, ön planda da elinde bayrağı dalgalandıran, göğüsleri de açık, e, açılmış daha doğrusu bir kadın figürü vardır. Ee, bu karikatürde tabii e, Fransız diriliş, dirilişçilerin yerini Lübnanlar alınca e, kadının göğüsleri de otomatikman açılmıyor. Evet. E, kapalı. Kafayı da fes. Efendim? Kafaya da feske. Evet, evet. Ee, yani o e, arka plandaki Beyrut binaları ve e, caminin önünde e, dediğin gibi şey var, bir e, adamcağız var. E, o normalde tabloda e, melon şapkalı. Hatırlayacak mısınız? Evet, evet. böyle? Melon şapkalı bir direnişçidir. Evet. Yani şeyi temsil eder. Burjuvazi. Burjuvazi'yi evet. temsil eder. Evet. Tabi. Üst ortasını. Tabii. Evet. Ee, ve onun e, tabii melon şapkası gitmiş yerini fes almış. Elindeki tüfeği de e, bir ud, ud evet. Evet, e, yerine geçmiş. Kadının elinde bir e, tabela var. Onun da elinde orijinalinde bir tüfek vardı. E, tüfeğin yerini bir tabela almış. Daha doğrusu bir tabela değildi. E, pankart. pankart. Arapça yazılı onun olduğu için anlayamıyorum ne yazdığını. Ee, hemen e, bu e, fesli adamın sol tarafında yine e, bu defa selfie yapan yüzüne de Vendetta maskesini takmış bir e, direnişçi var, bir eylemci var. El Clasicos. Evet, evet. E, ve bütün bu insanlar orijinal tabloda olduğu... Ha, sağ taraftaki çocuğu da unutmayalım. O da yani Cem Dinlemiş'in karikatüründe olduğu gibi eline mikrofon almış normalde tabanca vardır evet. elinde mikrofon almış belli ki bu da gazeteci herhalde genç bir çocuk hepsi ölülerin üstünde duruyorlar ki normal Delacroix'ın tablosunda da öyle evet. fakat orada ölü kralın askerleri vardır burada yine bir metafor var herhalde çünkü bakıyorum ölüler biraz daha karikatürize edilmiş hepsi siyasetçi şeyin e, evet. Lübnan'ın siyasetçileri. Başkan, başbakan evet. ve diğer Muhalefet bakanları. Muhalefet liderleri diğerleri falan filan. E, böyle ve yorum yapmayalım. Bir, efendim? Yorum yapmayalım daha fazla. Yapmıyoruz zaten. Yapmıyoruz. Aynen. Şimdi sonuncu karikatürde hiç yorum yapmayacağız. E, bütün dünyada bu direnişler salgın gibi yayılırken e, siyasetçiler de olan biteni büyük bir kaygıyla izliyorlar tabi. E, hatta bazıları geri adım atıyorlar Şili'de olduğu gibi yani hemen metro zammı geri çekilmiş falan ama ok yaydan çıkınca kolay kolay yerine e, girmiyor e, bizim siyasetçilerin temel korkusu nedir onu da e, İ. Bülent Çelik e, eskiden Hürriyet'te çizerdi hatırlarsanız e, çok hoş karikatürleri var e, internet sitesinden aldım e, bu karikatürde büyükçe bir makam odasını görüyoruz Odada e, sayılması biraz güç de olsa lacivertlerini giymiş. Ben beş tane, beş kişi sayabiliyorum. Ya da bürokrat, siyasetçi ya da bürokrat bunlar. E, <gülüyor> ve kapıda da içeri girmiş, yeni girmiş olan postacı var. E, saymak zor <gülüyor> siyasetçileri ya da odadakileri. Çünkü postacının içine e, içeri girdiğini gören bu kişiler bir anda toz olmaya, yok olmaya çalışıyorlar. Saksınlar bir tanesi... Abi, yani evet. Cimş. Bayrağın arkasına saklanıyor. Bir diğeri böyle bir... Masanın büyüyecek. altına. Masanın altına. Saksıya Masanın balıklama yanına. dalıyor böyle bir tanesi. Bu ne korkuyor yahu? Değil mi? Bacaklarını falan görebiliyoruz sadece. Ee, arazi oluyorlar. Peki neden korkuyorlar? Ee, onu da postacının sözlerinden... Postacı şaşkın ve üzgün aslında. Yüz ifadesi evet. öyle. Ee, yok yok diyor. Vallahi Trump'tan değil diyor elindeki mektubu gösterirken. <gülüyor> Böyle noktalayalım derim. Evet. Ee, benim gülüyor. oyum siz olmadan söyleyeyim. E, Cem'den yana. Cem Dinlenmiş'ten yana. Ona, ona ben buraya gelmeden önce bile e, biliyordum. Senin oyunu. Onun için ben karşı oy kullanacağım. Arkadaşım bizim olduğu için Torku'da yapmak istiyorum. Kusura bakmayın. Efendim? Sen hangisini öneriyorsun? Ben musun? Picasso'dan yana oy kullanacağım. Cem Dinlenmiş yerine Picasso'yum. Tabii. Koyalım? <gülüyor> Orijinali koyalım diyor. <gülüyor> Orijinali koyalım. Allah Allah. <gülüyor> Tamam kabul. Hangisi Ömer Bey? <gülüyor> Picasso. Tamam da hangi şey borçları mı? Pablo Ruiz Picasso. Bak, Cem gelir yakında buraya konuğumuz olur. Şimdi ayıp olur. <gülüyor> Picasso gelmez. İyi. Getirebiliyorsanız getirin hadi. Şahin gözyaşlarına dikkat ettin mi? Evet. Timsah gibi. Peki. <gülüyor> Çok teşekkürler efendim. <gülüyor> o zaman... E Tamam bunu seçiyoruz. Peki Cem dinlenmişim. Cem dinlenen, uykusuz. Karikasını. Gernikasını. Gernikasını Daha doğrusu karikatürün bir, bir de ismi vardı. Ee, Her şey olur. E, Her e, şey olur. E, Gernikapınarı mı? Aha, öyle mi? <gülüyor> <Gernikapınarı>. <gülüyor> öyleydi galiba. Öyle mi? <gülüyor> ben tabi bu kesit olduğu için. Evet. Galiba evet. öyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Okay. Peki, Peki. İyi Çok haftalar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Zati Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Radyo program destekçisi olun